Elhamdülillahi Rabbil Alemine ve sallallahu ve sellem ve barik ala abdihi ve resulihi nebine Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'ine emma abad. Bugün 9 Şubat 2014 Pazar. İbn-i Hüseymi'nin Şerhine Talikler derslerimizin 20. dersi. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şeyhül İslam İbn-i Teymi'ye Rahimullah diyor ki فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ اَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ Fenne'l-sıratu'l-mustakim. Sıratu'l-lezina en'ama'llahu aleyhim mine'n-nebiyyina ves sünnet ve cemaat peygamberlerin getirdiği şeylerin dışına çıkmaz. Çünkü bu sıratı müstakimdir. Allah'ın kendilerine nimetler ihsan ettiği peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur. Allah. Allame İbn-i Hüseyin diyor ki ehl-i sünnet vel cemaat peygamberlerin getirdiği şeylerin dışına çıkmaz el-udul sapmak terk etmek dışına çıkmak anlamlarına gelir ehl-i sünnet vel cemaatin peygamberlerin getirdikleri şeylerden sapmaları mümkün değildir müellik bu nefi onların kusursuzca ittiba etmelerinden dolayı peygamberlerin getirdiği şeylerden sapmalarının mümkün olmadığını beyan etmek için kullanmıştır. Onlar bu yola sıkı sıkıya bağlıdırlar. Peygamberlerin getirdikleri şeyleri bırakıp da kesinlikle başka yollara sapmazlar. bilekis onların metodu hükümlerde işittik ve itaat ettik demeleri haberlerde ise işittik ve tasdik ettik demeleri. Evet Kur'an hükümdür ya bir hüküm beyan eder işte şu helaldir haramdır şunu yapın şunu yapmayın. Burada yapılacak şey nedir İşittik, itaat ettik ya da ya da nedir? Ya da haberlerdir işte Firavun şöyle oldu, bu böyle oldu, şu kabile böyle oldu, şu e, peygamberi tabi olanlar şöyle oldu vesaire. Bunlarda ne deriz İşittik, İşittik tasdik ve edelim. tasdik ettik. Evet. Peygamberlerin getirdiği şeyler babına gelince Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şey açıktır. Biz onun dışına çıkmayız. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Bütün kulların ona tabi olması vaciptir. En i sünnet ve cemaat diğer peygamberlerden gelen şeylerden sapabilir mi? Hayır onlardan da sapmazlar. Çünkü peygamberlerden gelen şeyler haberler cinsinden şeylerdir. Aralarında fark yoktur. Çünkü onlar doğru sözlü kimselerdir. nesedilmeleri mümkün değildir. Bu ne demek nesedilmeleri mümkün değildir? Biz nesl dersinde işlemiştik çok tavsilli olarak. Dileyen oraya detayına inmek isterse bakabilirler. Haberlerde ne mümkün değildir asla. Hmm. Hükümlerde mümkündür. Mesela Allah Azze ve Celle der, der ki bu helaldir. Bu hüküm müdür, haber midir? Hüküm. Bir haber veriyor ama hükümdür. Tamam hükümdür. Dolayısıyla bunda ne söz konusudur. Allah da Azze ve Celle daha sonra ne yapabilir? Onu helal kılabilir. Mesela an hmm. kuburi Ben sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Hmm. Şimdi ziyaret edebilirsiniz. Ama Firaunu boğulması oldu. Evet ama asla haberlerde nes olmaz. Yani peygamber şöyle yapmıştı, daha sonra hayır öyle yapmadı. Hayır, bu olmaz. Evet işte Firaunu suda boğduk. Sonra hayır bunu neshettik, boğmadık. Böyle bir şey olmaz. Çünkü bu ilkinin yalan olmasını gerektirir. Hı. Tamam? E, dolayısıyla neshedilmeleri mümkün değildir. Haberlerin haberlere nesihin dâhli yoktur. Ancak hangi haberler hariç? Hüküm bildiren haberleri hariç. O, onun detayını işlemiştik nes dersinde. Dileyen yani oraya bakabilir. Evet. Hı. Onlar doğru sözlü kimselerdir. Nes edilmeleri mümkün değildir. Çünkü onlardan gelen haberdir. Haberler de olmaz. Peygamberlerin Allah'tan haber verdikleri şeylerin hepsi makbuldür. Doğrudur. İman edilmesi vaciptir. Mesela Firavun öyleyse önceki milletten hali ne olacak? Taha 51 dediği zaman Musa ona şöyle cevap vermişti. Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta bulunur. Rabbim ne yanılır? Ne de unutur dedi Taha 52 Musa aleyhisselam ve unutmayı Allah'tan nefret etti Bizim bunu tasdik etmemiz gerekir Çünkü bu bilgiyi bir peygamber Allah'tan getirmiştir Allah azze ve celle Bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor Firavun Rabbiniz de Ey Musa dedi Musa bizim Rabbimiz Her şeye uygun yaratılışını veren Sonra da yolunu gösterendir dedi Taha 49 50 bir kimse bize Allah'ın her şeye uygun yaratılışını verdiğini biz nereden biliriz diye sorsa deriz ki bunu Musa aleyhisselamın sözlerinden anlıyoruz ve buna iman ediyoruz. Ve diyoruz ki Allah her şeye ona uygun bir yaratılış vermiştir. İnsan bu şekildedir, deve bu şekildedir, sığır bu şekildedir ve davar bu şekildedir gibi. Sonra allah Teala her yaratılana, maslahatına ve menfaatine uygun yol göstermiştir. Bu sebeple her şey kendi maslahatının ve menfaatinin nerede olduğunu bilir. Karıncalar yaz günlerinde azıklarını, yuvalarını biriktirirler. Fakat hububatı taneleri olduğu gibi biriktirmezler. Yetişip bitmemesi için tanelerin başını kopartırlar. Çünkü bu taneler, karıncalar yuvalarına koydukları bu taneleri yağmur suyuyla, ıslanıp çürümeye ve kokmaya bırakmazlar. Aksine onları yuvasının dışına çıkarır, güneşte ve rüzgarda kurumaları için yayar, sonra da tekrar içeri alırlar. Fakat geçmiş peygamberlere nispet edilen şeylerin sahih bir yolla nadledilmene gerektiğine önem verilmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilenlerde olduğu gibi onların nispet edilen şeylerin de yalan olma ihtimalleri vardır. Müellif İbni Teymiye'nin Peygamberlerin getirdiği şeyler demesi bu hükümleri kapsar. Yoksa sıfatlar konusunda şu anda söylenen şeyleri mi kapsar? Yani sadece haberleri mi kapsar? Soru. Lafzın geneline baktığımız zaman haberleri de, hükümleri de kapsar diyebiliriz. Sözün akışına baktığımız zaman sözün akait konusunda olmasını gerektiren bir karidenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ise haberler cinsindendir. Çok önemli değil yani evet. Fakat biz deriz ki eğer İslam İbni Teymiye'nin söyledikleri sadece akayetle ilgili ise bu özeldir, hastır. Bizim bu konuda söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Eğer genel ise bu sözler ahkamı da içine alır. Evet. Geçmiş peygamberlere ait ahkam Hakkında alimler ihtilaf etmişlerdir. Bizim dinimizde aksine bir hüküm gelmedikçe bizim için geçerli hükümler midirler yoksa bizim için geçerli hükümler yani değil, için değil midirler? Geçmiş peygamberlerin şeraati bizim için de şerat midir değil midir? Fıkıh usulündeki meşhur ve güçlü tartışmadır. Evet. Yani geçmiş peygamberlerin tabii şunda hiçbir tartışma yok. Bizim dinimiz tarafından onun neshi veya e, iptali söz konusuysa bu zaten bizim için şeriat değildir. Bunda icma var. Ama bizim din onu nefret etmemiş. Karşı tarafta yani e, diğer dinde e, diğer peygamberlerin dininde çeşitli ahkamlar var. Bizim dinde bunu nefret etmemiş. Bu bizim için şeriat olur mu? Olmaz mı? Fıkıhtaki meşhur tartışmadır. Fıkıh usulündeki. Evet. Sahi olan görüş Onların bizim için de geçerli hükümler e, olmasıdır. Geçmiş peygamberlerden... Birçok usulcü de böyle e, demiyorum cumhur veya şey ama birçok usulcü böyle kabul ediyor. Diyor ki onların şeraati de bizim için nedir? Bizim için şerattır. Onların şeraati de bizim için şeraattır. İbni Hüseyin de burada gördüğümüz üzere bunu tercih ediyor. Evet. Geçmiş peygamberlerden sabit olan hükümler bizim şeriatımızda da aksine bir hüküm gelmedikçe bizim için de geçerli hükümlerdir. Yani biz de onların şeriatıyla amel ederiz demiş oluyor. Evet. Bizim şeriatımızda aksine bir hüküm geldiği zaman ise durum değişir. Mesela selamlama esnasında secdeye kapanmak Yusuf'un, Yakub'un ve onun oğulların şeriatında caizdir. Fakat bizim şeriatımızda haramdır. Keza Yahudilere deve haramdır. Bir ayet girmenin Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Yahudilere bütün tırnaklı hayvanlar haram kıldık. Enam 140 aldı. Fakat bizim şeriatımızda helaldir. O halde İslam'ın sözünü ahkam ve haberlerin içine alacak şekilde genel bir yorumla yorumlar peygamberlerin şeriatlarında olan hükümlerin bizimle ilgili hükümler olduğunu söyleriz. Bunun aksine bir delil gelmesi müstesnadır. Soru. Bunun Geçmiş peygamberlerin şeriatından olduğunu nasıl biliriz? Evet. Cevap. Bizim için bu konuda iki yol vardır. Birinci yol kitap, ikinci yol sünnet. Yani Allahu Teala'nın kitabında geçmiş ümmetlerden anlattığı şeyler kesindir, sabittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sahih yolla nakledilen şeyler de sabittir, kesindir. Geriye kalanları ne tasdik ederiz ne de yalanlarız. Ancak ehli kitabın naklettiği şeyleri bizim şeriatımız tasdik ettiği zaman biz de tasdik ederiz. Fakat onlar naklettiği için değil, bizim şeriatımızda geldiği için tasdik ederiz. Aradıkça Bizim şeriatımız ehli kitabı yalanladığı zaman onu biz de yalanlarız. Çünkü bizim şeriatımız onu yalanlamıştır. Mesela Hristiyanların İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu olduğunu iddia ederler. Biz bunun yalan olduğunu söyleriz. Yahudiler de uzayır Allah'ın oğludur derler. Biz bunun da yalan olduğunu söyleriz. Çünkü bu sıratı mustakimdir sözündeki bu zamiri peygamberlerin getirdikleri şeylere döner. Eylül sünnet ve cemaatinin yoluna gitmesi de mümkündür. Bu onları izlemek ve onların yolundan sapmaktır. Demek ki peygamberlerin getirdikleri şeyler ve Eylül sünnetin gittiği yol sıratı mustakimdir. Sırat, fi'al vezninde masrut, geniş, düz manasındadır. Mefruş, yani dö döşenen şey manasındaki firaj, döşek ve mağruz, dikilen şey manasındaki gıraz, fidan gibidir. Sırat, yani fi'al kalıbı, fi'al kalıbı, e, burada mef'ul anlamında da kullanılıyor demiş oluyor. İşte gıraz, mağruz gibi yani, evet sırat ismi mef'ul manasını taşıyan bir kelimedir geniş mesela kitap da öyle yol. kitap da fiil kalıbından değil mi Hı -hı. kitap aslında ne demek mektup yazılmış yani Doğru. onun gibi evet. Hı -hı. sırat ismi mef'ul mef manasını taşıyan bir kelimedir geniş ve düzgün yola sırat denir Lokmayı süratle yutmak anlamındaki ez kelimesinden alınmıştır. Çünkü yol geniş olduğu zaman insanların yürümede zorlanacakları bir darlık olmaz. Sırat'ın tarifinde derler ki inişi çıkışı ve eğriliği olmayan her geniş yol sırattır. O halde peygamberlerin gösterdiği yol sıratı mustakimdir dost soru yoldur. O yolda bir eğrilik ve bozukluk yoktur. Sağa sola sapma olmayan dümdüz bir yoldur. İşte benim doğru yolum budur ona uyun. Enam 153. Buna göre mustakim kelimesi bizim eğriliği olmayan geniş yol diye sırat kelimesine getirdiğimiz tefsire uygun açıklayıcı bir sıfattır. Çünkü bu yol dost doğru yoldur. Veya bunun mukayyet bir sıfat olduğu da söylenebilir. Çünkü bazı yollar mustakim olmayabilir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. ''Onlara cehennemin yolunu gösterin, onları bekletin çünkü onlar sorguya çekilecekler.'' Saffat 23-24 ''Bu yol mustakim doğru bir yol değildir.'' ''Allah'ın kendilerine nimetler ihsan ettiği peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sahillerin yoludur.'' ''Yani bu yol onların yoludur.'' ''Onlar bu yolu izledikleri için müellif de bu yolu onlara izafe etmiştir.'' Onlar bu yolda yürürler. Dedi ki Teala bu yolu bazen de kendi zatına nispet etmiştir. Ve şöyle buyuruyor bir ayet-i kerimede. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola götürüyorsun. Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. Şura illik elli. Orada sırat geçer rapçasında. Evet. Hı -hı. Bu yolu şeriat olarak belirleyen ve kulları için ortaya koyanın kendisi olması ve kendisine ulaştıran bir yol olması itibariyle bu yol Allah'ın yoludur. Bu yol bir açıdan müminlerin yoludur çünkü onlar sadece bu yolu izlerler. İki açıdan da Allah'ın yoludur. Birincisi bu Allah'ın kulları için koyduğu yol olması açısından ikincisi de Allah'a ulaştıran bir yol olması açısındandır. Allah'ın kendilerini nimetler ihsan ettiği kimse... Zaten e, şey İbn-i Kayyum Rahimeullah diyor ki... E, diyor peygamberlerin daveti üç şey etrafında dönmektedir. Bir, kendisine isim ve sıfatlarıyla dua edilen Rabbin yolunun tarifi. ya Rabbin tarifi. İki, o isim ve sıfatlarıyla dua ve ibadet ettikten sonra... Ona ulaştıracak yani ebedi e, kalacağımız yurda ulaştıracak yolun tarifi. Üç, bu yoldan sonra, bu yolu kat ettikten sonra nasıl bir nimetle karşılaşacağımızın tarifi. Evet, Hepsi bu anlamda sırattır. Evet. Allah'ın kendilerine nimetler ihsan ettiği kimseler. Nimet Allah'ın kullarına bahşettiği her türlü iyilik ve ihsandır. Bize ulaşan her nimet Allah'tandır. Allah'ın nimetleri iki kısımdır. Genel ve özel. Özel nimetler de iki kısımdır. Özelin özeli ve genelin özeli. Genel nimetler. Hem müminler için hem de mümin olmayanlar içindir. Bu sebeple bir kimse Allah'ın kafirlere de nimeti mi olurmuş diye sorarsa biz söyleriz, deriz. Evet. Fakat bu nimet genel nimettir. Yani bedenlerin ayakta kalmasını sağlayan nimettir. Yoksa dinlerin düzeltecekleri bir nimet değildir. Mesela yemek, içmek, elbise ve mesken gibi nimetlerin kapsamına <gülüyor> mümin de kafir de girer. Özel nimetler bu onların dillerini düzeltecekleri iman, ilim ve salih amel gibi nimetlerdir ki sadece müminlere tahsis edilmiştir. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler gibi kimseler de bu kapsamdadırlar. Ancak Allah'ın Resulü'nlere, ve nebilerin nimeti, nimetlerin en özelidir. O demişti ya, özelin de özeli. Kastı işte burası. Evet. Şimdi normalde genel nimetler, kafir, kafirler de girer, doğru mu? Özel evet. nimetler, işte İslam nimeti olduğu için kimler? Tüm müminler girer. Hı -hı. Ama bir de özelin özeli var diyor. O da nedir? İşte peygamberler. Her mümin peygamberlerin derecesine girmez. Böyle seçilip vahiy tamam. kendilerine Gelmez. Ama yani bu kadar böyle çok fazla hani taksimatı gerek yok. Evet. Mı? Biz biliriz ki Allah Azze ve Celle müminlere bir nimeti vardır. Belli nimettir. İslam nimetidir. Kafirlere de o nimeti yoktur. Peygamberlerin konumu da bellidir. İşte özel, genel nimet, özelin özeli, genelin geneli. Yani çok gerek yok. Evet. <gülüyor> Allah'ın şu ayetini iyi dinle. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan nimeti gerçekten büyük olmuştur. Nisa 113. Bu özel nimette müminler nebilere ulaşamazlar. bilekis onların gerisinde kalırlar. Müellifin Allah'ın kendilerine nimetler ihsan kimselerin yolu sözü allah Teala'nın şu sözüne benzer. Bizi doğru yola ilet. Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve saçlaştırıp sapıtanın yoluna değil. Fatiha 6-7. Allah'ın kendilerini nimetine erdirdiği kimseler kimlerdir? Soru. allah Teala bunu şu ayeti açıklar. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte, birliktedirler. Nisa 69. Bunlar dört sınıftır. Bir, nebilerdir. Bunlar, Allah'ın kendilerine vahyettiği ve haber verdiği kimselerdir. Allah'ın nimete erdirdiği kimse de bu ayetin kapsamına girer. Resuller de bu kapsamdadır. Çünkü her Resul bir Nebidir. Ancak her Nebi Resul değildir. Buna göre Nebiler ulul azım olan peygamberleri de diğer peygamberleri de kapsar. Yani resul olmayan Nebileri de kapsar. Bunlar insanların en üst sınıfıdırlar. İki Sıddıklardır. Ululazım arasında da peygamber aleyhissalatü vesselam en üstünüdür. Bunda icma var. İkincisi İbrahim Aleyhisselam. bunda da icma var. Diğer üçü arasında ihtilaf evet, evet. var. Evet. İki sıddıklardır. Sıddık fil mezninde bu mubayala kalıbıdır. Sıddık kimdir? Sıddık'ın en güzel tefsiri Yüce Allah'ın şu ayetidir. Doğruyu yani sıdkı getiren ve onu tasdik eden. Zümer 33. E zaten Miraç olayında da ilk önce kim tasdik ediyor Aleyhisselatü Ebu Bekir, Bekir evet. radıyallahu anh. Ondan sonra da zaten sıddık lakabı. Ebu Bekir radıyallahu an da icmaen, icmaen ehli sünnette icmaen Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanların en, en faziletlisidir. Yine icmaen Ebu Bekir'dir. Sonra Osmanlı Ali arasında İhtilaf edilmiştir. İbn Teymiye'nin dediğine göre ondan sonra da icma tekrar istikrar etmiştir. Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu üstün olduğunu Allah halim. Evet. Başka bir ayet-i kerimede Allah'a ve elçilerine iman edenler işte onlar sıddıklardır. Hadit 19. Demek ki imanın gerçekleştiren kimse ki iman ancak doğrulukla ve tasdikle tamam olur sıddıktır. Akidede inançta doğruluk ihlasla olur. Kişiye en zor olanı da budur. Hatta seyreden birisi şöyle dedi. Aleyhissalatu vesselam kuntu muttaqizan min ümmeti khalilan ettaxte abe kerin khalilan. Eğer ümmetimden khalil edinecek olsaydım, bu bekeri khalil edinecek olsaydım. Bu ayet açık, bu nas açıktır Aleyhissalatu vesselam? Bukhar dikilat İbn Abbas'tan geliyor. Açıktır Aleyhissalatu vesselam'ın. En sevdiğin Ebu Bekir olduğuna ve açıktır ki Ebu Bekir'in bu ümmetin en faziletlisi olduğuna neden? Çünkü Allah Azze ve Celle Peygamberlerden sadece iki kişiyi halil edilmiştir. Bir İbrahim Aleyhisselam ayette geçtiği gibi ikincisi Aleyhisselatü Vesselamı. Aleyhisselatü Vesselam, vesselam halil edinecek olsaydım demek ki halil muhabbetin de en üst seviyesi. Halilin tarifine halil muhabbetin üst seviyesindedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle sadece iki Peygamberi halil edilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam ve İbrahim Aleyhisselamı. Aleyhisselatü Vesselam diyor ben de halil edilmiş olsaydım Ebu Bekir, halil edinirdim. Sebepten birisi şöyle dedi. Nefsimle ihlas için cihat ettiğim kadar başka hiçbir şeyle cihat etmedim. Bunu söyleyen yanlış hatırlamıyorsam Sufyan-ı Sevri. Sufyan-ı Allahu allah alem. alem. Bunu İbn-i Recep'ül Hanbeli cami-ül ulum ve hikemde zikrediyor. Diyor ki, nefsimle cihat etmem kadar hiç kimse, hiçbir şey bana meşakkatlı olmadı. Sonra aynen şu ifadeyi kullanıyor. Li aley. Çünkü o devamlı değişip durmakta. Kalbini kastediyor herhalde. Yani, yani insanın devamlı nefsiyle e, mücadele içerisindedir. İşte iyi düşünmek, hayır hakkında düşünmek, kibirlenmemek, şeytana yenilmemek vesaire budur yani. Evet. Maksattaki maksat akide ve inançtır. Doğruluk ve Allah için ilaçlı olmak Hatta mutlaka gerektedir. Diyor, rubbe, rubbe amelin, yine İbn-i el-Hamm beliriz Rubbe amelin sagirin, rubbe amelin sagirin, niyetu. Nice küçük ameller vardır niyet onu büyütür. Ve rubbe, rubbe amelin kebirin yusagiruhu, tusagiruhun niyetu. Yine ve nice amel büyük var. ameller de vardır ki niyet, niyet onu olacak. ne yapar? Küçültür. Kötü niyet Büyük amele karşı bir menfaat, sadece menfaate dayalı bir niyetle o büyük amele yaparsın da olmuş olur. Küçülmüş olur. Hatta hiç kalmaz bazen. De. Sözde doğruluk ise ister kendine karşı olsun, isterse başkalarına karşı olsun gerçeğe uygun söz söylemektir. O kendisine karşı da babasına, kardeşlerine ve başkalarına karşı da adaleti gözetir. Zaten niyet, niyet kelimesi nereden gelir? Neva'dan gelir. Neva... Ee, bir meyvenin şeyidir. Hı hı. Çekirdeğidir. Çekirdek nerede bulunur? Tam meyvenin derinliklerinde bulunur. Tabi mi? Niyeti aslında oradadır. Niyet lügatta söylerler. El-kastu vel-azm yani kastetmek. Azmetme anlamındadır da. Ama asıl kökü şeyden neva diyoruz ya yani, neva çekirdektir. Çekirdek nerede bulunur? Kabuğun tam göbeğinde bulunur. Daha do, e, dolayısıyla bulunduğu nesnenin en derinliğinde bulunur. İşte Kalpte budur. İnsanın en derinliğinde bulunur. Kimse aslında ona ulaşamaz Allah'tan başka aslı itibariyle. Kalpte bulunur. O kadar derindedir yani. Oradan alınmıştır. O yüzden zordur. Çünkü kalbin derinliklerini kontrol etmek çok zordur yani insana. Evet. Fiillerde doğruluk ise fiillerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylere uygun olmasıdır. Fiillerin ihlastan kaynaklanması da fiillerdeki doğruluk kapsamındandır. Eğer fiiller ihlastan kaynaklanmazsa doğru olmazlar. Çünkü böyle bir kişinin fiili sözüne aykırıdır. Dolayısıyla sıddık inancında, ihlasında, iradesinde, sözlerinde ve fiillerinde doğru olan kimsedir. Sıddıkların en faziletlisi mutlak olarak Ebubekir radıyallahu anh'tır. Çünkü ümmetlerin en faziletlisi olan bu ümmetin peygamberinden sonra en faziletli Ebubekir radıyallahu var. Ömer İbn Ömer radıyallahu anh diyor, "Kunna nuhayyiru fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde hayırlama sırası yapardık. Kunna nuhayyiru Bekir'in, Ömer Khattabi, Osman bin Önce diyor yani sahabelerin de icmasına, icmasına delalet ediyor. Sonra diyor biz diyor Ebu Bekir'i en üstte tutardık. Sonra Ömer sonra Osman. Sonra da hayırlama sırası yapmak, yapmazdık. Zaten ayrı radıyallahu küçüktü. Yani bu gösteriyor ki e, sahabelerin arasında da icma. Bu rivayet de sahihtir zaten İbni Ömer'den Bukhari'de geliyor. Evet. Sıddıklık kadınlar için de erkeklik, erkekler için de geçerli olan bir mertebedir. allah Teala Meryem olduğu hisse hakkında şöyle buyurmuştur. Anası da dost doğru sıddıka bir kadındır. Maide 75. Bazı alimlerin sahihlemesi iktadı billazeyni min ba'di Ebubekr ve Ömer. Benden sonraki iki kişiye oyun. Ebu Bekir ve Ömer bazı alimler sahihlemiştir. Ayşe, Ayşe adıyla Allahu anha hakkında es-Sıddıka do Sıddık denilir. Allahu Teala dilediği kullarına nimetlerini ihsan eder. Üç şehitler. Bunlar Allah yolunda öldürülen kimseler oldukları söylenmiştir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın sizden iman edenleri bilmesi ve sizden şehitler alması, şahitler tutması için böyle yaparız. Ali İmran 140. Bir görüşe göre de alimlerdir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ali İmran 18. Allah Teala kendi zatı için şahitlik ettiği şeyi Şeye, tevhide alimleri de şahit kıldı. Bu alimlerin değerine dair en güçlü, en açık, en net ayetlerden bir tanesidir. Evet. O kadar e, alimlerin değerini net anlatıyor ve o kadar e, alimlerin değerli olduğunu anlatıyor ki Allah azze ve celle Allah melekler ve ilim sahipleri alimler şuna şahitlik etmişlerdir diyor. Zikredildiği siyaka bak yani evet. çok acayiptir yani evet allah Teala kendi zatı için şahitlik ettiği şeye, tevhide alimler de şahit kıldı. Çünkü alimler tebliğ yaptılar diye peygamberlere şahitlik ederler. Bu ümmete tebliğ yapıldığı konusunda da şahit olurlar. Eğer bir kimse ayetin hem Allah yolunda öldürülenleri hem de alimleri kapsadığını, çünkü lafzın her iki manaya da uygun olduğunu ve bunların birbiriyle çelişmediğini söylerse biz de bu lafzın, hem Allah yolunu öldürülenleri hem de Allah'ın birilerine şahitlik edene Peygamber aleyhissalatü vesselamın tebliğ görevini yerine getirdiğini bu ümmete tebliğin ulaştığına şahitlik eden aileleri kapsadığını söyleriz. 4. Salihlerdir. Bu kavram yukarıdaki 3 sınıfı da içine aldığı gibi mertebece onların altındakilerini de içine alır. Çünkü nebiler de sıddıklar da şehitler de salih kimselerdir. Genelin yani umumun özele atfı cinsinden bir atıf yapılmıştır. Yani şimdi her salih sıddık değil diyelim. Tamam mı? ama her sıddık nedir? Salihtir. Dolayısıyla salihlerin sıddıklardan sonra zikredilmesine ne denir? Genelin özele atfı. Genelin hı hı. Özel özele atfı. atfı bunu kastediyor İbni Hüseyin Rahim Allah. Evet. Genelin umumun yani özele atfı cinsinden bir atıf yapılmıştır sözüyle hı hı. bunu kastediyor. Evet. Salihler Allah'ın hakkını ve onun kullarının hakkını gözeten kimselerdir. Fakat yukarıdakilerin, nebilerin, sıddıkların ve şehitlerin mertebesine değildirler. Mertebece onların altındadırlar. Peygamberlerin kimselerci... Yani şunu söylemiş diyor. Şimdi ayette dedi ya İbn-i şey Allah Azze ve Celle kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla Şehitlerle ve salihlerle birliktedir diyor ya. Hı hı. E şimdi sıddıkları anladık. Şehitleri de anladık. Salihler yani şehitler veya sıddıklar veya peygamberler e salih değiller mi? Sali. Hepsi de salihler. Doğru mu? Hı hı. Hepsi de salihler. En azından şehit o şeyle salih olmuştur. O anki ameliyle. E velhasıl burada salihler bir insan dese ki genelin özeli atfına Kur'an'dan delil getir. işte bu. Genelin özeli atfı. Her peygamber salihtir ama her salih peygamber midir? Evet. Değil. Her sıddık salih ama her salih sıddık mıdır? Değil. Her şehit salih. En azından o yaptığı amelle salih olmuştur zaten. Ama her salih şehit midir? Değil. Dolayısıyla salih en son zikredilmiştir. Bununla birlikte salih şehitleri de, sıddıkları da peygamberleri de kapsamıştır. Bu da genelin özeli atfına verildir. Evet. Peygamberlerin gösterdiği bu yol, bu dört sınıfın yoludur. Diğerleri peygamberliğin getirdiği bu yoldan yürümezler. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimullah diyor ki, Wakad dhaala fi hadi al-jum'ati ma wassaf bihi nefsuhu fi surat al-ikhlasi, aliti ta'adilu thalath al-Kur'an, hayth yikulu. Thulu, demiş yanlış öyle. Thul thal. evet. Thul olmaz yani. Thul evet. Hayfiyekulu, <gülüyor> kulu Allahu samet, lim Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk düşen İhlas suresinde yüce Allah'ın kendi zatına vasfettiği şeylerde bu cümlenin kapsamına dahildir. Yüce Allah bu surede şöyle buyurmaktadır: "De ki o Allah'tır, bir tek'tir, Allah samettir." Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç kimse de onun dengi değildir. İhlas 1-4 Bu cümlenin kapsamına dahildir. Sözüyle alakalı İbn-i Hüseyin Allah diyor ki bununla şu cümleyi kastetmiş olması muhtemeldir. Yani İbn-i Teymiye'nin bununla şunu kastetmesi muhtemeldir. Yani. Evet. Yüce Allah kendini nitelendirdiği sıfatlarda ve kendini isimlendirdiği isimlerde nefi ve ispatı birleştirmiştir. Bununla yukarıda geçtiği üzere ehl-i sünnet vel ve cemaatin Allah'ı, onun kendi zatını vasfettiği ve Resulü'nün vasfettiği şeylerle vasfettiğini kastetmiş olması da Yani nerede? Yani ayetin neresinde ispatla nefi birleştirmiş? Şurada ahad ispat mıdır? İspattır. Kulü Allah ahad ispattır. <gülüyor> lem yelit ve lem yület doğmamış doğurmamış meselesi nefidir. nefidir. Doğru mu? <gülüyor> Doğurmamıştır doğmamıştır nedir bu? Nefidir. Evet. Dolayısıyla ispatla nefi birleştirmiştir Ehl-i sünnetin kaidesi ispat evet. ve nefi. Delil bu ayet. Delil Leyse kemisli şey, ovasmeyi ol basir. Onun benzeri yoktur, iştendir, görendir. Bunun gibi, evet. Hangisini kastetmiş olursa olsun, bu sure ve bundan sonrası daha önce söylenen şeylerin kapsamına girer. Yani Allahü Teala kendini basıtlandırdı ve sinendirdi şeylerde nefi ve ispatı birleştirmiştir. ehl-i Sünnet, ve cemaat işte buna iman eder. İlla suresi. Sure tıpkı binaları kuşatan duvarlar gibi Allah'ın kitabındaki kendinden öncekilerden ve sonrakilerden ayrılan ayetler topluluğudur. İhlas suresi bir şeyin ihlası, onun arılaştırılması, saflaştırılması demektir. Yani arıtılan ve kendisinden başka bir şey karışıp bulaşmayan şey demektir. İhlas suresi diye isimlendirilmesinin sebebi Allah için ihlası ihtiva etmesidir denmiştir. Bu sureye iman eden kimse muhlistir bu sure kendisini okuyan kimseyi şirkten arındırır demektir. Yani insan bu sureyi inanarak okuduğu zaman Allah için ihlaslı olur. Neden ihlas denmiş de diyorsun ya uzun zamandır söylememiştin. Söyleyelim kuru fasulye <gülüyor> denmemiş. E çünkü ihlas Allah azze ve celle has kılmıştır bu sure. Evet. Sadece Allah'tan bahsediyor. Oradan geliyor. Kişi ondan sonra bunun gerini yerine getirdiği zaman ihlaslı olmuş olur. Vesaire evet. Bir görüşe göre de Allahu Teala bu sureyi Yalnızca kendisine tahsis tahsis ettiği için ihlaslanmıştır. Çünkü Allahu Teala bu surede ne ahkam cinsinden ne de haberler cinsinden kendinden başka hiçbir şeyden söz etmiyor. Bilakis bu sure sadece Allah'a ait haberlerden ibarettir. Surenin ismiyle ilgili her bir açık her iki açıklamada tarzı da doğrudur. Aralarında bir zıttık yoktur. Kur'an'ın üçte birine denk düşen İhlas Suresi Baba hakkında bunun delili, bunun delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına söylediği şu sözdür. Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz mi? Bu nasıl olur? Ey Allah'ın Resulü dediler. Dedi ki Allahu ehed, Allahu samet Kur'an'ın üçte birine denktir. Yani bu hadis zaten Bukhari'de bu hadis delildir. Neye delil? İşte i̇bn Teymiye'nin o sözüne delil ne demişti? Kur'an'ın üçte birine denk gelen şu sure diye devam etmişti i̇bn Teymiye. İşte bu hadisten dolayı söylüyor. O yüzden e, İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Ama Kur'an'ın üçte birine denk olması ne demek? Ha, bu çok tartışmalı, tavsilatlı bir şey. Anlatır herhalde birazdan. Biz de Anlatması anlatmasa da. Bu sure, evet. bu sure yerine geçmede değil. Karşılık ve mükafatta Kur'an'ın üçte birine denktir. Ha, yerine geçmede değil. Ne demek yerine geçmede değil? Mesela bir insan 3'te yani, bir insan, üçte okumuş olmaz. Öyle mi? Vallahi <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> o, da, o da karışık. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha şimdi sonra bakalım İbni Hüseyin ne diyecek Rahim Allah. Şimdi şöyle. Kur'an 3'te birine denk. Hüküm olarak geçmez diyorlar. Kastı kastları şu. Mesela ben şey İhlas Suresini bir kere okusam. Fatiha'ya denk gelebilir miyim Kur'an 3'te birdi. De. Denk gelebilirim de gelmeyebilirim de değil mi? İki kere okusam. Üçte ikisi. Üç kere okusam mutlaka Kur'an okumuş olurum. Dolayısıyla bir insan Fatiha'yı okumuyup da namazda üç kere ihlas nasılsa Kur'an üçte birine denk geliyor diyebilir mi? Diyemez. Demek ki hüküm yerine geçmiyor. Bu bir. Kur'an her harfinin on sevap var mı? Var. Ben üç kere ihlas okusam Kur'an'daki bütün harflerin sevaplarını onunla çarp o kadar alabilir miyim? Almadı. Ahkam yerine hükümleri yerine geçmiyor diyorlar ve daha başka şeyler de söylenir. Mesela işte işte Rukyalarda yedi kere Fatiha var. Doğru mu? Doğru. Ben ben tutup mesela e, ihlası okusam, e, Kur'an nasıl üçte birine denk geliyor. Bunu üç kere okusam, bir Kur'an saysan. Sonra e, Kur'an'ın içinde de Fatiha var zaten. Dolayısıyla yedi, yüz, yedi kere üç, yirmi bir. Yirmi bir kere ben ihlası okusam, Fatiha'nın Ahkamlar yerine geçmez diyorlar. Bu bir. İkinci bakış açısı var. Neden üçte birine denktir? O da ayrı bir tartışma. Mesela diyorlar ki Kur'an'a bak, şu üç konunun asla dışına çıkmaz. Ya Allah Azze ve Celle haber veriyordur. Ya Allah Azze ve Celle hükümlerden bahsediyordur, ya olaylardan haber veriyordur vesaire. Bunlara baktığında İhlas Suresi bu üç taneden bir tanesini içeriyor. Bu anlamda Kur'an üçte birine denk geliyor. i̇bn Teymiye'nin çok uzun açıklamaları var bu konuda. Hatta i̇bn Teymiye'nin bir eseri var İhlas Suresinin Tefsiri diye. Yani 200-300 sayfa sadece İhlas Suresini tefsir ediyor. Orada da bu konuyu detaylı ele alıyor. Net, Netleştiriyor mu meseleyi? Yani. Noktayı koyuyor mu? İbn-i Teymiye'nin noktayı koyması bile belki ihtilaflı. <gülüyor> <gülüyor> Okuyormuşlar. Zaten anlatır şey bir şey. Evet. Bu sure yerine geçmede değil, karşılık ve mükafatta Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu Peygamber Resaratı ve Vesselam'dan rivayet edilen şu hadiseki durum gibiydi. Bir kimse on defa Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, onun her şey gücü yeter derse sanki İsmail oğullarından dört kişiyi azat, azat etmiş gibi olur. Bukhar Müslüm hadisi. Köle azat etmesi gereken ve bu kelimeleri on defa söyleyen kimse için acaba bu kelimeler dört köle azadı yerine geçer Evet mesela şey gibi bir adam ada kadasa dese ki şöyle şöyle olursa Fatih'i okuyacağım. Veya e, şöyle Kur'an 3'te 1'ine denk gelir değil mi? Şöyle şöyle olursa hatmedeceğim diye edeceğim diye ada kadası, değil mi? Şimdi ada yerine getirmek zorunda bu adam. E der ki 3 kere ihlas okuduğumda yani tamamıyla Kur'an'ı hatmetmiş etmiş olurum. Yerine geçmiyor bu ahkam olarak. Yani daha o kadar çok örnek verebilirsin ki. Ha, bunun gibi evet. Biz deriz ki diyor. Biz deriz ki yerine geçmez. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi sevapça ona denktir. Evet. Sevapça denklik yeterlilikte denkliği gerektirmez. Bu evet. sebeple. Yani İbn-i ne demiş oldu bize? Bu denklik sevaptaki denkliktir. Ama sevaptaki denklik yeterlilikteki denkliği gerektirmez. Evet sevap olarak alırsın ama fatiha okuman bana yeter mi yetmez. Yeterlilikte olmaz tamam mı? Evet. Bu sebeple bir kimse namazda İhlas Suresini 3 defa okusa bir defa Fatiha okumanın yerini tutmaz. Ha, bunun <gülüyor> Alimler dediler ki İhlas Suresinin Kur'an'ın üçte birine denk olmasının sebebi Kur'an'ın konularının Allah hakkındaki haberler, yaratılanlar hakkındaki haberler ve ahkanın oluşmasıdır. Tabi zaman Kur'an bunun dışına çıkmaz. Ne getirirsen getir ya Allah hakkında haber veriyordur bu Kur'an ya yaratılanlar hakkındaki kabile e, şey e, kavimler e, dinler hakkında haber verir ya da bize hükümlerden bahsediyordur. Bakıyoruz e, İhlas suresi. Bu üçünden hangisini almış? Allah hakkındaki haber. O yüzden bu anlamda Kur'an üçte birine denk geliyor. Bunu tercih etmişler. Benim kendi nefsimde ben tavakkuf ediyorum. Allah'ım. Evet. Bu üç konu bir Allah hakkındaki haberler Kulhu Allahu ehad suresinin buna ihtiva ettiğini söylediler. İki yaratılanlar hakkındaki haberler Geçmiş ümmetlerden verilen haberler, nuzul esnasındaki cereyan ettiği şeyler hakkındaki haberler ve gelecekte meydana gelecek olaylar hakkında haberler gibi. 3. Ahkam, mesela namaz kılın, zekatı verin, Allah'a ortak koşmayın gibi. İhlas suresinin Kur'an'ın üçlemine denk oluşu hakkındaki söylenenlerin en güzeli budur. Bak o yüzden demiş ki söylenenlerin en güzeli bu. Demek ki farklı şeyler de ne yapılmış? Söylenmiş. Söylen... <gülüyor> <gülüyor> Yüce Allah bu surede şöyle buyurmaktadır. De ki o Allah'tır bir tektir. De ki hitam edilecek herkese yapılmış bir hitaptır. Bu surenin nuzum sebebi şudur. Müşrikler Resulullah sellem'e bize Rabbini vasfet dediler. Sıflene Rabbektir Arapçası Rabbini bize vasfet. Burada Rabbini anlat diye yazmış ama. Vasfet evet. Vasfet. Dediler. Bunun üzerine Allahü Teala bu sureyi indirdi. Başka bir görüşe göre Yahudiler Allahü Teala'nın bazı şeylerden yaratıldığını ile sürdüler. Bunun üzerine allah Teala bu sureyi indirdi. Nuzul sebebiyle ilgili bu söyletiler sayı olsun olmasın. Bize Allah hakkında ben herhangi rivayet, bir... rivayet Ahmet'in Müslü'nün de Tirmizi'de evet. Hı -hı. Bu rivayetler e, sayı olsun olmasın. Bize Allah hakkında herhangi bir soru sorulduğu zaman bizim de o Allah'tır bir tektir. Allah'tır Samet'tir dememiz gerekir. De ki o Allah'tır bir tektir. Huve zamirdir. Merci neresidir? Bir görüşe göre bu... Zamirin döndüğü kelime hakkında soru sorulan kimsedir. Sanki diyor ki hakkında soru sorduğunuz kimse Allah'tır. Bir görüşe göre de bu zamir şandır. Allah'u ikinci mübdedadır. Ehadun, ikinci mübdedanın haberidir. Birinci veciye göre huve mubdedâ Allah'u haber, ehadun ikinci haberdir. O da ihrap yapmış. O da kavl gibi oluyor. Kul neyi söyleyeceğiz? Bu Allah Mübdedâ haber kendi arasında mekulül kavl oluyor. Falan. Evet. Allah'tır. Allah'ın zatının özel ismidir. Sadece Allah'a mahsustur. Bir isimdir. Başkası bu isimle adlandırılamaz. Peki pek az müstesna Allah'ın bundan sonraki bütün isimleri bu isme tabidir. Allahu lafsının anlamı ilah'tır. İlah me, meluh anlamında, meluh me anlamında yani ibadet edilen demektir. Yani alehe abzedir diyorlar. İlah da fiil kalıbı az önce kitap gibi mektup mefuldur. O zaman Elehe'ye abedeye vursak ma'bud olmuş oluyor. ibadet edilen olmuş oluyor. Evet. <gülüyor> on demiş, on demek istiyor. Evet. Fakat çok kullanıldığı için kullanımda kolaylık olsun diye hemze hasfedilmiştir. Arapl Araplarda ma maruftur hemze. Yani çok kullanıldığı zaman bazen dile kolay gelsin diye hasıflar söz konusudur. Burada da hemze asf olmuştur diyor. Nitekim naz kelimesinin aslı ünastır. Evet ünastır. Bu şundan daha hayırlıdır. Cümlesindeki ayır kelimesinin aslı ahyardır. Ahyardır. <gülüyor> <gülüyor> mesela ahiyar isim fail efbal ama ahiyar demiyoruz hayrun daha hayırlı yani. tamam. Hı -hı. orada ahiyardaki e'yi ne yapmışlar araplar hasf ahyar ahiyar olmuş hayır Hı -hı. fakat çok kullanıldığı için hemze hasfedilmiştir aziz ve celil olan Allah ehad'dir ancak tabi bu İbn-i söyledikleri itiraflıdır onu bilelim evet ehadun kelimesi genellikle sadece nefide kullanılır veya haftanın günlerinde ispat halinde kullanılır Pazar. Pazartesi anlamında ahad. O yüzden Araplar eriler. ahad de derler. Pazardan başlarlar hmm. ahad He. derler. İstineğin pazartesi. pazartesi. Evet. Fakat Rabb Teala bununla vasfedilirken de ispat haline kullanılır. Çünkü Allah birdir tektir. Yani o zatında isimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde tektir. İkincisi yani ve denge Evet. O tektir dediğinde isimlerinde sıfatlarında fiillerinde hepsinde tektir demiş oluyoruz. Delil çünkü o tektir dediği zaman şunda şunda tektir diye kayıtlamıyor umum bir ifade, genel bir ifade. Dolayısıyla hepsini kapsar. Yani kulü Allah hat ne delildir? Allah'ın fiillerinde de, isimlerinde de, sıfatlarında da tek olduğuna delildir. Tamam evet. Allahu samet. Allah sametdir. Yeni bir cümledir. Allah'ın bir ve tek olduğunu zikrettikten sonra samet olduğunu zikretti. Hasrı ifade etmek için her iki öyesi de marife olan bir cümlede kullandı. Yani sadece Allah samettir. Evet. Allahu samedun demedi. Allahu samet dedi. Oradaki marife burada haber, haberin marifeliği haberin marifeliği siyaklarda genel olarak ney? Hasrı ifade eder. Hasrı deney. Bir şeyi bir şeye ispat edip o şeyi başkasından nefretmek. Yani sadece bir şey has kılmak. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Sadece Allah Samettir olmuş oldu İbn Musayyem bunu söylemek istiyor. Evet. Samet ilminde, kudretinde, izzetinde, yönetiminde, egemenliğinde ve bütün sıfatlarında mükemmelliğe sahip olan demektir. Bu bir görüştür. Evet. Bir görüşe göre. Bir görüşe göre samet karın boşluğu ve bağırsakları olmayan demek. Yani Allah karın boşluğu ve bağırsakları olmayandır demiş oluyorlar. Bunu söyleyenler var, İbn Ustaymin de buna atıf atıyor, sabeler atfediyor. Buna sabelerden de nakiller var. Bu sebeple. Kâbim'den de evet. Bu sebeple melekler sami verilmiştir. Çünkü onların karın boşlukları yoktur. yemezler, içmezler. <gülüyor> <gülüyor> bu mana İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edilmiştir. Evet. Birinci anlamada aykırı değildir. Genelde sebep senetlerde problem var. Problem olması hiçbir şey ifade etmez. Evet. Aha. Biri nasıl yani? Hiçbir şey ifade etmez ispatlarsın yani. Evet. Selef kabul etmiştir evet. Birinci anlamada aykırı değildir. Çünkü onun yarattıklarından hiçbirine muhtaç olmadığına delalet vardır. Biz hadis üsününde bazı müteahir cahil kafayla baktığımız için öyle zannediyoruz. Senedi zayıfsa hadis zayıftır öyle bir şey yok. Evet. Bu sonradan uydurmadır bu. Tabi'nin döneminde böyle bir şey yoktur. Ümmetin kabul ettiği her rivayet sahiptir evet. Selefin kabul ettiği evet. Bir görüşe göre de samet ismi meful manasını taşır. Yani kendisine muhtaç olunan demektir. Yaratılanlar ona muhtaçtırlar. Yani ona meylederler. Ona müracaat ederler ve ihtiyaçlarını ona arz ederler. Hatta bak karın boşluğu yoktur anlamını ifade ettiğimizde biz hani öyle bir durum yoktur dediğimizde ayetin devamına bak doğmamıştır doğulmamıştır. Nasıl ona da deralet ediyor atfediyor. Hı hı. Orada da var buna bir işaret evet. Demek ki Samet herkesin kendisine muhtaç olduğu kimse demektir. Bu görüşler Allah ile ilgili hususlarda birbirine aykırı değildir. Dolayısıyla aralarında bir aykırılık olmadığı için bu manaların hepsi sabittir deriz. Bu kelimeyi kapsamlı bir şekilde tefsir edip şöyle deriz. Es-Samet Allahu Teala mahlukatın her konuda muhtaç olduğu, sıfatları mükemmel olandır. Onların hepsi Allah'a muhtaçtır. O zaman Es-Samet kelimesinde bizim için şu büyük manada çıkıyor. O Kendisinin dışında hiçbir şeye muhtaç değildir. Sıfatların hepsine kemal sahibidir. Onun dışında her şey ona muhtaçtır. Bir kimse Allah arşa istiva etti. Onun arşa istiva etmesi arşa muhtaç olduğu anlamına mı gelir? Yani arşa olmasaydı düşer miydi diye sorarsa Sorsa, sorsa, sorsa cevap, cevaptan önce kısa bir münazara yapıyoruz şimdi. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle arşlıdır. Adam diyor ki arşlıların üzerindeyse ona muhtaç mıdır? Muhtaç olduğunu görektirmez. Delil Allah samettir. Bu kadar basit. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin bir fiili yapması o şeye muhtaç olduğundan değildir. Hikmetinden dolayıdır. Bu Ademoğlunun fiillerinde bile böyleyken Allah Azze ve Celle'de nasıl olsun? Adem Ademoğlu yaptığı her fiile mutlak anlamda külliyen ona muhtaç duyuyor anlamının da Değilir. Allah Azze ve Celle mesela bu mantıkla baktığımız zaman şunları da iptal etmeleri gerekir adamların. Mesela devamlı söyledikleri şey var. Düşün bu onları muhakkik alimlerine razı gibi muhakkik gördükleri bu alimlere bile sirayet etmiştir bu türlü basit söylemler. Yani Allah arşa muhtaç mı ki arşın üzerinde olsun. Çok cehaletçe bir şeydir yani. Aynı soruyu şöyle sorarız o zaman. Allah Azze ve Celle melekler görevlendirmiştir günahları yazarlar, sahapları yazarlar. Allah Azze ve Celle mi? muhtaç mıdır ki? Evet, göre evet. Dolayısıyla veya işte namazları murakabe eden melekler muhtaç olduğu için değil dilediği için yapmıştır. Allah Azze ve Celle arşa muhtaç olduğu için dilediği için yapmıştır. Bir de bu Allah Azze ve Celle farkına varmadan teşbihe, teşbih ettiği için bize benzettiği için muhtaç mı diye soru soruyor. Bu aslında farkına varmadan teşbihe kaymış. Biz muhtacız sandalye üzerinde oturuyoruz. O çekilse sandalye altımızdan o yüzden düşer. Çünkü muhtacız. Değil mi? Muhtaç. Oturuyoruz üzerinde. Çekilse düşer. Ama Allah Azze ve Celle muhtaç değil. Evet. Onu söylüyorum. Bir kimse Allah arşa istima etti. Onun arşa istima etmesi arşa muhtaç olduğu anlamına mı gelir? Yani arş olmasaydı düşer miydi diye sorsa cevabı şudur. Hayır asla. Çünkü Allah sametti. Arşa muhtaç değildir. Bilakis arş gökler, kürsi ve yaratılanların tamamı Allah'a muhtaçtır. Allah'ın bunlar hiçbir ihtiyacı yoktur. Es-Samet kelimesinden biz bu manayı anlarız. Şur sakın yanlış anlaşılmasın. Fahrettin Razi cahillikle suçluyoruz. Ebeden. Hı hı. Kendisi alimdir. Hem de yani ilmi çok güçlü olan büyük bir alimdir. Evet. Eğer bir kimse Allah yer mi içer mi diye sorsa deriz ki asla. Çünkü Allah Es-Samet'tir. Bu da gösteriyor ki Es-Samet Allah'ın bütün kemal sıfatlarını ve yaratılanlardaki bütün noksan sıfatları kapsayan ve onların Allah'a Allah muhtaç olduğunu ifade eden bir kelimedir. Sonra doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç kimse de onun dengi değildir. Ha, dedi. Şunu da ayıralım. Bir insanın da ilim olması onun bidat ehlili olmayacağı anlamına bidatçı veya kendilerinden bidat sağdır olmayacağı anlamına gelmez. Sonra doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç kimse de onun dengi değildir dedi. Bu onun esamet oluşunu ve tek tekittir. Te tekittir dedik çünkü öncesinden bunu anlıyoruz. Bunun ifade edilmesi önceki manayı pekiştirmek ve tasdik etmek içindir. O tek ve samet olduğu için doğmamıştır. Çünkü doğan çocuk yaratılışta nitelikte hatta benzerlikte babası gibi olur. Mücesiz el-Müdlici Zeyd bin Haris ve onun oğlu Usame'nin yanına geldiği zaman onlar sadece ayakları göründüğü bir halde bir elbiseyi bürünmüşlerdi. Mücessiz ayaklara baktı ve şüphesiz bu ayaklar birbirinin benzeridir dedi. Bunu ayakların birbirine benzemesinden anladı. Ehadiyetinin ve sam e, samediyetinin kemalinden dolayı o doğmamıştır. Baba çocuğun nafakasına ve hizmet etmesine muhtaçtır. Aciz kaldığında çocuk ona yardım eder ve neslini devam ettirir. Velem yûlet. Doğrulmamıştır. Şayet doğrulmuş olsaydı babasının olması gerekirdi. Ancak allah Teala kendine önce bir şeyin olmadığı el-evveldir. O yaratandır. Onun dışındakiler mahluktur. Nasıl doğrulmuş olsun ki? Onun doğmadığını reddetmek, onun baba olduğunu reddetmekten aklen daha önemli ve ciddidir. Çünkü hiç kimse Allah'ın babasının olduğunu iddia etmedi. İftiracılar onun çocuğunun olduğunu iddia ettiler. Allah-u Teala herkesine reddetti. İddianın sahibine cevap vermek önemli olduğu için öncelikle çocuk sahibi olduğu iddiasını reddetti. Allah asla çocuk edinmemiştir. Müminut 91 buyurmuştur. İsinlendirme is, isimlendirmeyle de olsa çocuk edinmedi. Her ne kadar evlatlık almak meşru olmasa da insanlar bazen kendileri doğurmadıkları halde velayetle veya başka bir yolla evlatlık alabilirler. Allah Teala doğurmamış da doğmamıştır. Zihne bir şeyin baba veya evlat olmayacağı fakat bir şeyden doğabileceği, kaynaklanabileceği faraziyesi gelebilir. Zihne gelebilecek faraziyesi var sayımı yani evet. Uh -huh. Zihne gelebilecek bu kurulduyu de nefret etmiş ve şöyle buyurmuştur. Hiç kimse de onun dengi değildir. Herhangi bir kimsenin onun dengi olması nefret edildiği zaman onun artık bir şeyden dolmamış olması gerekir. Hiç kimse de onun dengi değildir. Yani hiçbir sıfatında hiçbir kimse onun dengi değildir. Bu surede subuti sıfatlar da selbi sıfatlar da vardır. Subut, Bu surede yani İhlas suresinde, İhlas suresinde hem subuti sıfatlar var, var hem Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar var hem de selbi i̇spatlar, sıfatlar var. yani Allah'ın kendisinden nefret ettiği sıfatlar var. var. Neyi ispat etmiş neyi nefret etmiş? bakalım ispatı. Subuti sıfatlar uluhiyeti ihtiva eden Allah, ahadiyeti. Ahadiyeti neden? kulhu Allah'u ahad dedi uh -huh. birlik evet. Ehadiyeti yani birliği ve tekliği ihtiva eden Ehad ve Samediyeti ihtiva eden Esameddir. Allah o zaman bu surede a e, bu surede tek bir sure içerisinde ki kısa olmasına rağmen hem subuhi sıfatları hem de selbi sıfatları içerdi. Hı hı. Be beyan etti Allah. Subuti sıfatlardan neyi? Ehad'ı, başka Samed'i. Güzel. Selbi ispatlardan yani nefi nef ispatlarından. Evet. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Hiç kimse onun dengi değildir. Doğmamış, doğurmamış. kimse onun dengi değil. Evet. Üç tane ispat, üç tane nefi. Evet. Bu nefi ahadiyetin ve samediyetin kemalin ispatını içerir. Evet. Burada bırakalım ispatını. Evet. Tamam. Allahu alem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed.